Ey dağları zemin sefîinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın talimiyle ve Kur'anı ı dersiyle anladım ki nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. öyle de dağlar dahi zelzele tesîratından zeminin sükûnetine ve içindeki dahili inkılâbat fırtınalarından sükûtuna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 Evet, dağlardaki taşların envağından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından bezi hayata hususan insanlara çok lazım ve çok mütenevvi olan madeniyatın ecnasından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 Tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassanebahataın basit bir topraktan çeşit çeşit envalar ile ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve kelim bir sanin vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasındaki vahdett idare ve vahdeti tedbir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 ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve Rabbani isimlerde muvafakat ve o yüzbin enva'ın hadsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak, birden idareleri gibi noktalarıyla, o vacib-ül vücud sani'in bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ediyorlar.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 koca zeminin her tarafında, hadsiz hayvanatına ve insanlara, hadsiz ta'amların çeşi' çeşit aksamını ihzâr eden rahmetinin hadsiz genişliğine ve o hadsiz işler ve in'amlar ve idareler ve i'âşeler ve icraatlar, kemal intizamla cereyanları ve her şey, hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve müsahhariyetleriyle, hakimiyetinin hadsiz vüs'atine kat'î delalet etmekle beraber.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 Misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli, keremkar zatı ı rahim bütün ettiği masrafı ve ihsanı kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle, yani bütün mahlukat tarafından bize tattırdı fakat yedirmeden bizi idam ettiği dememek ve dedirmemek ve saltanatı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar etmemek ve ettirmemek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 Zih misafirlerine göndermek cihetinde lisanı hal olan tesbihatları zuhurca lisanı kal derecesine çıkar. Bütün onlar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanatınla, senin rahmet ve hikmetinle musahhardırlar ve senin her bir emrine muti